13 Melek'ten merhaba, bu hafta ve önümüzdeki hafta 2024 senesi boyunca kenara not ettiğimiz alan kayda albümlerinden seçkiler dinleyeceğiz. Bu geceki programa Alman işitsel sanatçı Nikason'un Son'un Helena Wittmann'ın 2017 tarihli okyanus odaklı belgeseli Drift için hazırladığı ve dalgalara hikaye anlatıcısı görevi verdiği soundtrack çalışmasından seçtiğimiz ismiyle Atlas Okyanusu'nun ortalarına düşen bir koordinatı imleyen bir parçayla başladık. Sırada işitsel ekolojilere odaklanan Forms of Minutia etiketinin türün önde gelen zondan, zondan, zondan üçünü ve dünyanın dört bir yanından farklı canlı türlerinin seslerini bir araya getirdiği Harkening Critters toplaması var. Bu çalışmadan kulak vereceğimiz işler Cheryl L. Leonard'dan Popping Season ve KMRU'dan Inta. All yeah. right. Forms of Minutia etiketi çatısı altında inşa edilen işitsel topografilerden ikisiyle devam ediyoruz. İlk olarak Diane Barben'in Fransa'nın güneyindeki Delta bölgesi Camargue'da topladığı alan kayıtları ve bu kayıtların müzikal yansımalarını içeren Music Torp kaydından Le Maracajos'e kulak vereceğiz. Ardından etiketin kurucusu olan Pablo Disserenz'in İspanya'nın Gariccia bölgesinde geçirdiği bir sanatçı rezidansı esnasında topladığı su altına ait ya da amfibik seslerden ördüğü Turning Polis kaydında yer alan repairing zondan bir kesit gelecek. Şimdi odamıza her sene alan kaydı toplamalarında illa yer verdiğimiz bürüksel menşe ile Unfathomless etiketini alıyoruz. Christopher McFall, I Throw the Switch on the Midnight Snake albümünün ilhamını Önce 5. yüzyılda yaşamış, Aristo tarafından diyalektin mucidi olarak tanımlanan Yunan filozof Eleağlı Zenon'dan ve onun hareketin ve değişimin birer yanılsamadan ibaret olduğunu işaret eden paradokslarından almış. Kansas City'deki tren ağları etrafında toplanmış alan kayıtlarını işleyen bu çalışmadan Untitled 2 sonrasında Japonya'ya geçeceğiz. Masayuki Imanishi'nin Osaka'daki gündelik yaşamın içinden damıttığı alan kayıtlarını içeren iki uzun form eserden biri olan Asfalt'tan bir kesit birazdan seçkimizde yer alacak. Sıradaki konuğumuz Sırp işitsel sanatçı Manya Ristich. Ristich, Japon kültüründe nesnelerin ya da olguların arasındaki mesafeleri imleyen Ma albümünde, doğadan, mekanik ya da elektromanyetik algıtlardan, müzikal enstrümanlardan ya da günlük hayattan topladığı sesleri ilişkilendirip aralarındaki mesafeleri yok etmeye amaçlamış. Bu çalışmada yer alan The End and the Cricket'tan bir kesit sonrasında Ristich'in Murmer Mahlaslı, Estonya sakini sanatçı, Patrick Rubin McGinley ile insanlar gürültüler ve binalardan duydukları ortak bıkkınlık etrafını şekillendirdikleri The Scaffold kaydında yer alan Kalk Pass antenden bir kesite kulak vereceğiz. Seçkimize Manya Ristich ile devam ediyoruz. Bu seferki ortağı Çekya sakine gözlemci Thomas Shankrik. Shankrik'in doğal habitatı Moravia'nın ormanlarından gelen sesleri, Ristich'in yaşam alanı Adriyatik kıyılarının gürültüsüyle bir araya getiren ve müzikal dokunuşlarla zenginleşen Vistal albümünden Kudna Suma sonrasında Shankrik'in solo çalışması Waiting for the Song'a yer vereceğiz. Sanatçının ülkesinin bataklık bölgelerindeki ekosisteme hakim, sükunet ve yankının peşine düştüğü bu uzun form eserden bir kesit az sonra apacık Radyo'da olacak. duysa We will ask you, see know. you, see you, see you, see you. Bu geceki seçkimizin kapanışında Forms of Minutia etiketine geri dönüyor ve Harkney Creatures toplamasına da katkıda bulunan Toronto sakini sanatçı Alena Koroleva'ya yer veriyoruz. Dünyanın karşı karşıya olduğu çoklu krizlerden aldığı ilhamla alan kayıtları ve felaket alametleriyle örülmüş kaygılı bir senfoni sunan Premonitions kaydından bir kesitle bu haftalık veda ediyoruz. Program kayıtlarına 13melekradio.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya Görüşmek üzere.